Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün İsrail'den bildiriyorum. 1 Kasım 2022 tarihinde İsrail'de genel seçimler yapıldı ve bunlara dair resmi sonuçlar da yakın zamanda açıklandı. E, ben de tam seçim Öncesindeki hafta Uluslararası Dünya'nın dört bir yanından davet edilen bir grup müze direktörü ve küratörüyle birlikte bir araştırma çalışması için İsrail'deydim. Ve bu vesileyle başta Aviv olmak üzere Kudüs, Hayfa gibi farklı kentlerdeki Sanat kurumlarını, müzeleri, sanat atölyelerini gezme fırsatım oldu. Oradan size küçük bir seçki yapacağım. E, o haftayı da aslında İsrail'in son dönemini de politika tabii ki gölgelendiriyor. E, seçimin beklentisinin yarattığı bir gerilim içerisindeydi kent. Hem Tel Aviv hem Kudüs özellikle. E, ve de zaman zaman meydanlarda... Protestolar özellikle liberal kesimler tarafından protestolar yürüyüşlere de şahitlik ettik. Değişim dönüşüm isteyen bir kitleydi en azından orada görmüş olduk. İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından bir Kasım'da yapılan bu seçim son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimler anlamına geliyordu. Ve de katılımın oldukça düşük olması bekleniyordu. Zira artık beşinci kere genel seçim yapılmasına rağmen hükümet oluşturulamadığı meclis e, çalışmaya başlayamadığı için bir yılgınlık, ümidini kaybeden bir kesim de söz konusuydu. Filistinlilerin de ya da Arap kökenli İsrail vatandaşlarının da bu grup içinde olduğu biliniyor. Aynı zamanda muhalefetin bir araya gelmekte zorlandığı da oralarda en azından kulağıma çalınan takip etmeye çalıştığım e, haberler içindeydi. E, geçmiş başbakan ve muhalefet lideri Benjamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli meclisin yarısından fazlasını almış oldu. bölge hükümeti kurmak için de yeterli olan çoğunluğu sağlamış gibi gözüküyor. İsrail vatandaşı Filistinlerin Birleşik Arap listesi ise 5 Sandalye almış oldu bu bilgiyi de aktaralım. Ama tabii ki hariçten sanatın gündemi her zaman görsel sanatlar ağırlıklı olmak üzere kültür sanata odaklanıyor. Ben oradaki çoğu da kamu kaynaklarından yararlanan yani belediyelere ya da Kültür Bakanlığı'na bağlı faaliyetlerine devam etmekte olan birkaç müze ve Güncel Sanat Merkezi'nden size haberler getireceğim. Bahsedeceğim sergilerin de içeriği e, oldukça e, politikadan uzak görünecek zira... Nacishane e, oldukça yoğun sabah erken saatlerden akşamı geç saatlerine kadar devam eden e, sanatçı stüdyosu ziyareti, sergi ziyaretleri e, sonucunda benim yapabildiğim gözden pek çok sanatçının şu dönemde belki artan baskıların da etkisiyle ya da işte umutsuzluğa kapılarak, yılgınlığa kapılarak biraz politikadan toplumsal ve siyasal meselelerden uzaklaşmış daha şahsi, e, meselelere e, yoğunlaşmış oldukları yönünde derin bir ironi ve mizah anlayışı e, aynı zamanda işlere çok hakim bir şekilde karşımıza çıkıyor. E, Sürrealist, fantastik öğelere sıklıkla bu işlerin içinde sergilerde de aynı zamanda yani sergilerin kretöryel çerçevesinde de sıklıkla görüyoruz adeta bugün İsrail'e gittiğiniz zaman belli başlı kurumlardaki sanat programlarında ilgili ana hatlar bunlardan oluşuyor gibi Tabii ki genelleme yaparak ve basite biraz indir gemek durumunda kalarak bir özet geçmem gerekebilir birkaç ana müzeye bakalım Tel Aviv dedim şüphesiz e, pek çok açıdan merkezi teşkil ediyor kültür sanat hayatının İsrail için Tel Aviv Müzesi, Tel Aviv Sanat Müzesi ya da Tel Aviv Museum of Art daha progresif yani daha asla daha açılıma hazır bir yaklaşma sahip olduğu söylenen Tel Aviv Büyükşehir Belediyesine bağlı çalışan bir müze 1932 yılından beri Tel Aviv'in ilk belediye başkanının bizzat kuruculuğunu kendi e, evinde, kendi rezidansında ortaya koymasından bu yana giderek alanlarını, mekanlarını büyüten, projelerin ölçeğini genişleten bir Müze örneğin 2011 yılında müzelin sergi alanlarını iki katına çıkartan Amerikalı mimar Preston Scott Cohen'in tasarımını üstlendiği yeni bir ek binaya kavuşmuş durumda. Ondan önce ise e, ana binası 1971 yılında e, yapılmıştı. Hep yıllar içinde, onay yıllar içinde yeni bölümler eklenerek Televim tam merkezinde oldukça büyük ölçekli bir e, bina. Çok farklı hem koleksiyon seçkilerine hem e, sergilere ev sahipliği yapıyor. Örneğin Urs Fischer gibi dünya çapında ünlü bir e, sanatçının da orada Play adlı e, Artificial Intelligence yani e, sanal gerçeklik, e, sana, sanal zeka, e, yapay zeka özür dilerim, yapay zekadan e, da faydalanan bir e, büyük yerleştirmesine, şahitlik etmek de mümkün burada ya da NFT üzerine bir sergi gözlemlemekte. Dolayısıyla dünyanın ve dünya sanat ortamının gündemini de yakalamaya çalışan bir programasyonu olduğunu söyleyebilirim Tel Aviv Sanat Müzesi'nin. Bunun yanı sıra benim orada ilgimi çeken sergi bir nevi İsrail'in ara güleri gibi kabul edebileceğimiz İsrail'in önde gelen magnum fotoğrafçılarından, fotojurnalist akımın önde gelen isimlerinden Misha Bar'am adanmış bir sergi. İsrail'in önde gelen sanat alanındaki akademisyenlerinden ve küratörlerinden uzun yıllarda İsrail Müzesi'nde aslında çalışmış bir isim. Noam Gal tarafından küratörlüğü yapılıyor bunun. Ve başlığı The Last Photograph, Rantal After Misha Bar'am. Bu bir film yerleştirmesi aslında fotoğraftan bahsediyoruz, fotoğrafçıdan bahsediyoruz. Ama e, bir bir belgesel film miş paramın Pratine adammış, İsrail fotojurnalizminin babası, kurucu figürü olarak sayılan 50 yıllık onun faaliyetlerine bakan ve de kendisi de ödüllü bir film yapımcısı olan Rantal tarafından yapılmış uzun metraj bir filmin küratör Dr. Noam Gal işbirliğiyle e, çok kanallı büyük bir Oda da bir video instalasyona dönüştürülmüş halini izlemek mümkün. Hem İsrail'in geçirdiği savaşların toplumsal dönüşümün aldığı göçün de izini süren dolayısıyla son İsrail'in 50 yıllık dönemine e, şahitlik eden pek çok açıdan belgeleyen e, bir yanı var hem de Magnum ekolünün yine değerli fotoğrafçılarından dünya çapındaki fotoğrafçılarından birinin sanat pratiğini hatta sanat pratiğini deşifre eder biçimde çalışma arkadaşı da olan sürekli tartıştığı eşi e, Orna ile olan e, diyaloğunu dahi izlemek mümkün. Hem sanat hem toplum ve e, tarih adına çok şey söylemeye e, uygun bir İçerik ortaya konmuş. Benim için bunu gözlemlemek değerliydi şüphesiz. Pek çok başka e, sergi daha var. Örneğin Anet Mesajı sergisi de burada yine uluslararası sergiler içinde görülüyor. Ama e, e, İsrail'den başka sanatçıların, günümüz sanatçıların da e, sergisi var. Mayan el-Yakim'in güneşe adadığı bir e, sergisi var. Örneğin daha genç e, günümüz sanatçısı olarak tarif edebileceğim İsrail'den. Bir isim diyelim ve Tel Aviv Sanat Müzesi'ni bu şekilde tamamlamış olayım. E, Tel Aviv Sanat Müzesi'nin son dönemde baş küratöründen çeşitli küratörlerine pek çok isminin aslında İsrail Müzesi'nden oraya geçmiş olduğunu e, şaşırarak öğrendik elbette. Bu sırada İsrail Müzesi'nde ise bir takım küratölye ekiplerde hatta müze müdüründe direksiyonda da yani yönetimde de değişiklikler söz konusuydu. İsrail Müzesi, devlet müzesi. Asiklopedik bir müze. Bir nevi Louvre British Museum muadili olarak görülebilir İsrail için ve doğrudan bakanlığa, doğrudan devlete bağlı. Dolayısıyla hükümetin tabii ki söyleminden çok uzak bir yere düşemiyor. Sadece güncel sanata, günümüz sanatına değil, hatta sadece sanata da değil. Tıpkı bir Biraz önce bahsettiğim bu ansiklopedik müzeler gibi e, tarihi mirasa, materyal kültüre, arkeolojiye, tarihe de alan açan bir müze. Ama aynı zamanda tabii ki günümüz kültür ve sanatına da sergilerinde yer veriyor. Bunu da mutlaka söylemek lazım. Sırf koleksiyonlarını... ...ya da sırf heykel bahçesini... ...gesteniz zaten günlerce... ...sürebilir kronolojik olarak... ...bu ansiklopedik müzeyi gezmek... ...ama bunun yanı sıra örneğin günümüz sanatının... ...önemli isimlerinden, uluslararası isimlerinden... ...Duck Etkin, Paul Klee... E, ...gibi isimlerin de... ...sergisini burada... ...görmek mümkün... E, ...uluslararası sanatçılar kadar... ...İsrail'den sanatçılara da yer veren heykel bahçesi... ...ise peyzajla son derece... ...uyumlu bir yer... E, alıyor ama burada benim vurgulamak istediğim sergi İsrail'in e, dünya sanat alanında e, tanınmış isimlerinden biri uluslararası biyenellere müze sergilerine katılımı anlamında MoMA koleksiyonunda da işleri olan bir isim olan Sigalit Landau The Burning Sea e, onların ya yani İngilizcede Dead Sea olarak geçen aslında İsrail topraklarının sınırlarında yer alan bir yerden bahsediyoruz elbette. Bu aynı zamanda Yürdün'le sınırını teşkil ediyor. İsrail'in bu açıdan da önemli ama aynı zamanda bir tuz, e, alanı olması bakımından da e, son derece e, değerli olduğunu hatırlatmak gerek. Dünyanın önemli tuz kaynaklarından e, biri burada e, alıyor. Ve de tabii ki e, dinler tarihinde çok yeri olan, şimdi o yüzden beklettim, Lut. Yani Lut Gölü ya da Lut Denizi'nden bahsediyoruz. Dolayısıyla sembolik değeri olan bütün e, Dini kitaplarda da yer alan referans verilen e, İsrail ve Batı şeria doğuda ise Ürdün ile sınır teşkil eden e, bir alan. E, bununla Burning Sea adıyla buna bakıyor. Tabi ki e, aynı zamanda ekolojik krize de yer vermeye çalışan bir, e, bir bütünlüklü solo sergi ortaya çıkartıyor Sigalit Landoğu. Oldukça heybetli, oldukça derinlikli bir çalışma yapmış. Uzun yıllara yayılan bir çalışma yapmış Lut Gölü üzerine. Orada birebir özel izinlerle orada çalışmalarda bulunmuş. En çok yaptığı şey ise çeşitli kıyafetleri, sembolik ve tarihi değeri olan kıyafetleri, çeşitli objeleri bu tuz gölünün içine uzunca süre daldırdıktan sonra onları... Çıkartmış ve tuzlarla onları yeni formlar almasına adeta sanki kar gibi üzerine yapışıyor karda donmuş bir forma dönüşüyor giderek tabii ki soyutlaşan formlara dönüşen bir yanı var böyle işleri ortaya çıkartmış bunu metal gibi farklı malzemelerde yaptığı zaman. Sergi içinde bu tuzun sabitlediği metal e, formların aynı zamanda paslanmaya, dönüşmeye, çürümeye başladıklarını da gözlemliyoruz. Örneğin karpuzla bunu yapmış aynı zamanda e, tuza batırdığı karpuzlar farklı formdaki, farklı biçimdeki, farklı ebattaki karpuzların yavaş yavaş içinden suyunun çekildiği fosilleşerek adeta bambaşka formlara, renklere, Ulaştığını gözlemlemek mümkün. Tabii ki burada bilimsel bir çalışma söz konusu olduğu kadar aynı zamanda metaforik referansları bakımından da çok güçlü bir söylem içerisinde var. Ölümle yaşam gibi, e, yarayla şifa gibi, bozmayla yıkımla umut ya da yapmak gibi hep bu ikililikler arasında oynamaya çalışan bir yanı var. Karpuz bile çok sembolik değere sahip bir meyve orada Filistinlileri ya da İsrail'deki Arap kökenlileri e, umudunu temsil eden, onları temsil renkleri itibariyle de orada sık yetişen bir meyve olması itibariyle de sembolik adeta politik sembole sahip e, olan onun atfedildiği bir meyve. Onunla yaptığı yine Lut Gölü'nde çektiği bir e, video yerleştirmesi de var. Birkaç video çalışmasını da sergide görüyoruz. Ama Sigalit Landu'yu özellikle İsrail Müzesi'ndeki bu sergisi de eminim bunun farklı varyasyonları içindeki farklı işler, farklı yerlerde de e, karşımıza çıkacaktır. Takip altına almakta fayda var. Şiirsellikle, estetikle, e, politikayı ve de aslında ekolojiyi çünkü e, aynı zamanda yok olmakta olan kurumakta olan habitatını kaybetmekte olan, içindeki canlıları kaybetmekte olan bir göl olması bakımından da önemli Lut Gölü. Ona da dikkat çekmeye çalışan bir yaklaşım içerisinde. E, Tel Aviv Müzesi'nden bahsettim. Tel Aviv Sanat Müzesi'nden e, akabinde ise İsrail Müzesi'nden bahsettim. Burası 1965 yılında Kudüs'te kurulmuş bir müze olduğunu da söyleyelim. Ve ülkenin en büyük e, müzesi aynı zamanda e, bu güncel sanatçının sergisinin yer aldığı bu müzede Lut Gölünden çıkartılmış 2000 yıl öncesine dayanan kabuklular da var, pek çok arkeolojik e, obje de var. Aynı zamanda Yahudi kültürünü temsil eden ya da o coğrafyaların o toprakların türünü de temsil etmeye çalışan. E, müzenin içindeyse Aniş Kapur'dan James Turell'e Olafur Eliasson'dan pek çok farklı sanatçıya kadar aynı zamanda daimi mekana özgü kurulmuş enstalasyonlar ve heykeller olduğunu da hatırlatarak burada tamamlamış olayım. Çünkü iki yerden daha bahsetmek istiyorum. E, aslında birkaç müzeden daha e, bahsetmek istiyorum. Hayfa kenti çok önemli bir liman kenti ve hala Filistinlilerin Hristiyan ve Müslüman Filistinlilerin e, ve de İsrail e, Yahudilerinin birlikte yaşadığı dolayısıyla müze programasyonunda da koleksiyonunda da buna alan açmaya çalışan bir müze var orada. Hayfa Sanat Müzesi. Burada geçtiğimiz dönemde Adrian Pachi e, Arnavut kökenli İtalya'da yaşayan günümüz önde gelen sanatçılarında Adrian Pachi ile Türkiye'den fotoğraf alanında uzmanlaşmış Volkan Kızılturç'un da bir sergisi ortaya e, kommuştu. Bunu da burada hatırlatalım. Ben gezdiğimde de orada e, Filistinli bir sanatçının solo sergisi ve İsrailli bir e, sanatçının solo sergisi aynı katta yer alıyordu. Bu bile önemli bir jest. Zira şimdiye kadar bahsettiğim iki müzede maalesef bununla denk gelmek mümkün olmadı. Dolayısıyla Hayfa Sanat Müzesi'ne özellikle son dönem baş küratörü olan Kobi Ben Meir geçtiğimiz hafta İstanbul'da da bir Konuşma yaptı Adrian Paci ile birlikte. İstanbul'da sık gelen bir isim. Bu alandaki diyaloğu güçlendirmeye çalıştığını Hayfa Müzesi'nin hem koleksiyon anlayışıyla, koleksiyon yapma ve sergileme anlayışıyla hem de güncel sanat sergileriyle daha çok kültürlü e, yapısına, daha uygun programlarla e, cevap vermeye çalıştığını buradan vurgulayalım Hayfa Sanat Müzesi adına. E, bir diğer... E, Değerli müze ise İsrail'de Herzliya Museum of Contemporary Art, Herzliya'da bulunuyor bir başka yerinde bulunuyor İsrail'in. O da o kentin önemli müzesi, güncel sanat müzesi. Burada da genç sanatçılara... Ee, yeni işlerin sipariş edildiği ve kriyotyal çerçevesi çok iyi çizilmiş bir sergi vardı. Noayyaf, Uri Zamir, Zeyt Karen... Tal Kafni, Şirhandesman, Daniel Meroz ve Maya Arok adlı yedi farklı sanatçının yepyeni işleri oldukça da kapsamlı mekan ve bütçe ayrılmış. Dolayısıyla ilk kez orada sanatçılarla tanışıp görüşme fırsatı bulduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum. İlk kez bu ölçekte bu bütçelerle dolayısıyla büyük düşünme imkanı bularak işler üretmiş sanatçıların sergileri 3 Aralık'a kadar devam ediyor. Seli Haftel Naveh, uluslararası alanda da çalışmış, çok nitelikli bir e, küretörün e, çerçevelendirdiği Beyond Sunware isimli bir e, sergi. Bu hakikaten masallara, Peri masallarını özellikle fantastik unsurlara, yapay zekaya, bilim kurguya alan açan bir sergiydi. Politik konotasyonları çok çok e, gizli alt planlarda okunması mümkün. Ama anladığınız zaman sanatçıların neden biraz daha kişisel dünyaya, fanteziye, bilim kurguya hatta ya da yapay zeka gibi alanlara ya da oyuna? Çocukluğa geri dönüşe sığındıklarını ülkenin politik ortamı da özetliyor olsa gerek diye düşünüyorum. Bu açıdan Herzl'e Museum of Contemporary Art'ın aynı zamanda astrofiziğe de yer verdiği, bilime de alan açtığı, halüsinasyon, rüya görme gibi yerlere de baktığı, e, mizah duygusu da oldukça güçlü olduğunu söyleyebileceğim e, sergisini e, görmek mümkün. Sadece Tel Aviv'den ibaret değil bu anlamda. E, İsrail'in güncel sanat ortamı ya da Kudüs'ten ibaret değil. E, ve nihayet e, oldukça az bir zamanım kaldı ama size alternatif bir mekandan daha e, bahsetmek istiyorum. Tel Aviv'in banyolarında olarak tarif edebileceğim bir yerde Holon'da çok kültürlü göçmenlerin de yaşadığı özellikle Afrika kökenli, Orta Doğu kökenli artık günümüzde Ukrayna kökenli göçmenlerin de yer aldığı biraz daha sınıfsal olarak alt sınıf insanların da yaşadığı işçi mahallesi olarak da tarif edilebilecek bir bölgesinden bahsediyorum. Burada Center for Digital Art CDA adlı bir kurum var. Onların yıllar önce kurduğu biraz açık radyodan ben bahsedince de ah bizim de... O vardı, radyo halasımız vardı. Keşke tekrar olsa çünkü o da açık radyo gibi çalışmaya gayret ediyordu dedikleri radyonun da kurucusu olan, radyo halasında da kurucusu olan Center for Digital Art. Ee, önemli bir etkinliğe ve sergiye imza attı. Ben de açılışına katılma fırsatı buldum. Çok disiplinli bir etkinlikti. Who comes after us? Bizden sonra kim geliyor? Kim geliyor? İsrail'in önde gelen kavramsal sanatçılarından birine ithafen, onu anmak amacıyla ortaya konmuş performanslara, konserlere, ses işlerine, videolara ve heykellere yer veren bir tür happeningdi aynı zamanda ama bir sergi de vardı ona eşlik eden Uri Katzenstein. Ee, uzun yıllar yani... Önde gelen video ve performans sanatçılarından kabul edilmiş ses üzerine denemeler yapmış. Aslında medyumun sınırlarını deneysel yaklaşımlarıyla her zaman esnetmeye çalışmış kavramsal bir isim. Ve bu amma etkinliği de ikinci kere aynı yerde hayata geçiyordu. Pek çok farklı sanatçı ile birlikte Holon bölgesinde, Tel Aviv'in biraz dışındaki bu Center for Digital artta olduğunu e, söylemek mutlaka e, gerekiyor. Ve de e, İsrail'in genç kuşak ya da önde gelen pek çok sanatçısı performanslarıyla, yerleştirmeleriyle, videolarıyla, ses e, müdahaleleriyle bu e, sergiye yardımcı olmaya çalışmışlardı. Bunu da mutlaka vurgulamak e, önde. Önemli olur. Örneğin bu yılın teması da zaten afterlife'tı yani artık hayatta olmayan 60'lı 70'li yılların son derece aktif olan baba figürü sayılabilecek bu sanatçı da yani Uri Katzenstein'e adanmış bu e, sergi e, ölümden sonra yaşama da bakmaya çalışan bir bilişsel dünyaya da bakmaya çalışan, bedene bakmaya, geleceğe bakmaya çalışan, tabii ki yine bilim kurguya, sürrealizme, fanteziye de bolca yer veren pek çok sanatçının işleri ne ev sahipliği yapıyordu. Bunların içinde özellikle ses müzik alanının önde gelen isimlerinden kendisi aynı zamanda bir piyanist. Maya Dünyet'sin 50 dakikalık büyük bir performansı Ön plana çıkıyordu. Bir diğer ön plana çıkan proje ise Public Movement adlı oldukça politik olarak angajı olan bir kolektifin bahçede yaptıkları kendi üniformalarını gömme seremonisi ve kendi performatif özellikle Kamusal alanda yaptıkları, örneğin meydanlarda gerçekleştirdikleri oldukça politik içerikli public movement'ın geçmiş dönemlerinden kalan performansların tekrar küçük parçalarının e, harekete geçirilmesi biçimindeydi. Ama bunun dışında pek çok farklı e, sanatçının işleri Büyük bir binaya eski bir okulmuş bu. Aynı zamanda bahçesi, atölye mekanları, havuzu vesaire de var. Bu okulun çeşitli katlarına, çeşitli sınıflarına yayılmıştı. Dolayısıyla dikkat altında tutmaya değer Center for Digital Art Holon'daki eski radyo halasada buradan açık radyo dinleyicilerinin de selamlarını, hepimizin selamlarını ben iletmiş olayım bir tür radyo kardeşliği içinde. Bu hafta Size hariçtan sanat programında e, İsrail'den e, birkaç farklı müze ve sanat kurumundan haber e, ulaştırmaya çalıştım. Önümüzdeki haftalarda vakit gelirse elbette bunlara devam etmek isterim. Şimdilik e, bir e, seçkiyle karşınıza çıkmak istedim. E, ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.